Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu nedir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kısacası anlamı şeytanur racim'den. Racim Allah'ın rahmetinden kavulan şeytandan Allah'a sığınırım. Anlamı budur. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce bunu deriz. Bir e, diğer ayette Allah subhanahu wa ne diyor? afwa bil ma'ruf an cahilin ve min alim diyor ki cahillerden cahilleri affet ve emr bil urf ve an ol cahillerden yüz çevir tartışmayecin vardı. Eğer şeytan sene gelse, Çin besletse, etki tepki babinden, her nebabdancese, diyor Allah Teala emrediyor ediyor Resuluna: "Feşteiz billah." Allah'a sığın. "İnnehu semiun alim." O işitendir, bilendir. En iyi bilendir. Bir diyet diğer ayette diyor ki: "Edfa billeti hiya ahsan." en iyisiyle sav. a'lemu bima Yani her zaman İyi bir e, te, te, te, tepki ne iyi bir çeşit şekilde ver. E, İtfapilleti ihsan, seyyeni kötülüğü her zaman eğliktan karşına. Biz biliriz, Allah Teala diyor biz biliriz. Sen sabredersin. Zaten bir insan, bir davacı. Tabii davacı peygamberlerin varisleri diler. Bir davacı ne yapması lazım? Her çeşit reddi verse. Kim onun davetini dinlemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi sineye çekmesi lazım. Hatta Allah'ın dinini insanlar ne yapsın? Dinlesiler. Çünkü şeytan gelir insanlara işte bak bu ne, ne biçim nebidir size reddediyor, size fahiş söz söylüyor. Onun için Allah-u Teala Resulunu yetiştirir. وَقُرْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ De, ya Rabbim sana sığınırım. hemezet hemz lemz Emezat-ı şeyatinden, vesvesesinden sığınırım. Ve auzu bike Rabbim en yahzurun. Şannela sigırım ay bizim yanımıza cesseler. Bir diğer ayette de Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: İtfah billeti, itfah billeti ehsen. Fe izel lizi beyneke ve beynehu edavetun. Keannehu veliyyun bir tane seninle kötülük yapırsa, düşmanlık yapırsa, eylihten ona karşılık versen, o senin dostun olur hakikaten de davet öyledir. Bunu da ve ma yulaka illa allazina sabru ve ma yulaka illa azim. Bunu da kim taşıyabilir? İlla zuhuzun azim sabred edenler ve Allah'ın büyük nimetine nail olanlar bunu yapabilir. Onun için sen davette sabrece erici edenlerden olsan, reddedenlerden, etki tepki vermeyenlerden olsan bil Allah'ın sen gerli kulusun, salih kullarındansın. Sen Resulullah'ın çizgisindesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sure ayet ediyor ki: "Vu imma yanzaghannaka min eşşeytani nazghun." Şeytan sana geldi bir vasvasa, bir şey yaptı. "Festaiz billahi innehu's semi'ul alim." Allah'a sığın. O işiter ve bilendir. Bu üç ayetlerde Allah Subhanahu ve Teala Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Düşman çimdir İblis." şeytan düşman şeytandır ondan çime sığınasın Allah sübhanu ve teala ya. sonra ne diyor Allah Teala sübhanu teala bir ayette ye beni adam ey adam oğulları la yeftunennukum şeytanu şeytan sizi yoldan çıkartmasın fitneye sokmasın keme ahrace abawaykum min el cennet sizin ana babanızı cennetten çıkarttığı gibi uyandırıyor bizi bir diğer ayette de inne şeytan lekum adu şeytan size düşmandır aduan, li li, li, li min şeytan istiyor size siz neden alacaksınız Ataş e, ateş ehli ateş ehlin olacaksınız o, o, o kendisiyle beraber bir de şeytan Hazret adamı ee, yaratırken Allahu Teala sücde yapmadı. Metród, allah Teala onun matrud yaptı. Cim nedir? matrud? Allah'ın rahmetinden kaldı onu. Orada ne dedi Rabbil Alemi? Ne dedi? فَبِعِزَّتِكَ لَاَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الصَّالِحِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُسِينَ Dedi. Senin izzetine yemin olsun ey Rabbim dedi. Hepsini yoldan çıkartacağım. İlla ihlaslı kullarına olarak sözüm geçmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eee Allah Subhanahu taala yine diyor ki bir ayette: "Fe iza qara'tel Qur'an, Kur'an okurken festaiz billahi min eşşeytanir racim." Kur'an okurcan Allah'a sığın. "İnnehu leysa sultanın, sultanan alellezina amenu ve ale rabbihim yetevekkelun." Sığın Allah'a. Kim Allah'a hakkıyla sığınırsa, Allah'a tevekkül ederse ona işlemez şeytan. İnnemâ sultânehu alellezîne yetevellewnehu vellezînehum bihi müşrikûn. Şeytan kime geçer sözü? Allah'a şirk koşanlara, yen yani şeytana uyanlara. Şimdi şeytan şeytan e, öyle bir düşman ki sinsi bir de Allah Teala ona bir avantaj vermiş. Biz onu görmüyoruz, o bizi görüyor. Kanımıza kadar damarlarımızda yürüyor. Onu hissetmiyoruz. Yani nasıl bir düşmandır ki bununla nasıl savaşırız biz? Savaşma imkanı yoktur. Maddi savaşmanın imkanı yoktur. Şeytana hiç bu günde Amerika'nın e, süper gücün en büyük silahı ki dünyayı işgal etmiş süper güç bir günde silahından her çeşit korkutuyor. İngiltere bile olan Amerika'dan şu anda korkuyor hesabını yapıyor. Şey, bütün silahları, lezer silahları bile atom bambaları bile şeytana işler mi? hiç işlemez. Tık bile yapmaz. Şeytan öyle bir yaratılmış ki hiçbir insanoğlunun silahını işlemez. Ama Allah Subhanahu ve Teala salih kullarına öyle bir avantaj vermiş ki o bir bir bir avantaj vermiş bize ki o şeytanı ki bu atom bombaları, lezerleri işlemedikçe işleme işlemediği şeytana öyle bir silah vermiş bize ki o da nedir? İman silahıdır. Bir şey yapmayacağız sadece kalbimizde iman edeceğiz Allah'a bizi bundan kurur ona, ona inansak bitti şeytanın şeytan senin tüyüne bile dokunamaz. Allah'ın izniyle o da nasıl olur kalbinde iman edeceksin sonra dilinde ikrar edeceksin kalbinde iman beni Allah iman nedir istiazenin manası nedir ben kalb, bütün kalbimden inanıyorum Allah istese şeytanı bana yaklaştırmaz. Bu da nester imanı. Bu iman olduğunda dilinle de ikrar edeceksin. Ne diyeceksin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجيم olan şeytandan ملعن olan şeytandan Rabbim سونا. Bunu dedin, ne olur? Şeytan artık sana işleyemez. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim oku Apaçuğ <gülüyor> ayette ki, en son okuduğum zayette fe iza qaratal Eğer Kur'an okurcan bu bunu okuyacaksın. Bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayetler geldi sahabelerden diyorlar ki mesela Ebi Saîd'ten El-Hızrı radıyallahu anhu قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم namazına kalktı namazını kılardı tekbir getirirdi subhanaka okurdu eee istiftah duası sonra der auzu billahi's semii'il alim min'eş şeytanir recim min hemzi min hemzihi ve nefhihi ve neftehi İmam Tirmizi, e, şey eee Tirmizi Haric 4 ehli sünnet şey bunu Abu Davud e, e, Buhari Müslüm ve Şeyh'e bunu ne yapıyorlar eee rivayet ediyorlar sahih bir senedle. Eûzu billâhi's semîi'il alîm. Allah Allah'a sığınırım şeytandan cimden cimden mines semîi'il alim, işiten ve gören alim bilen eşiten ve bilen. Min eşşeytânir recîm. Min hem hem hemzihi hemzihi hemz nedir? Hemz yani vesvese hank yani böyle sıkıştırır, kalbi sıkıştırır, e, e, kalbi sıkıştırır, sıkıntı salar, e, stres koyar insana, ona sıkılırım Allah'a. Bazen insanın canı sıkılır. Neden? Bilmiyorsun. Bir şey yoktur ama böyle kalbin sıkılır, düşara atıyorsun kendini. İşte o nedir? Hemz'dir. Şeytanın hemzidir. ile dese ve nefhi. Nefih nedir? Şişirir seni. Kübir, çibir. Bundan da şeytandandır çibir. Ve nefsihi nefih nedir? Şiir alimler demişler. Şiir nedir? Şiir neye delet eder? Güzel söze. Güzel sözden seni aldadır. Edebiyetten ne yapar seni? Dininden eder seni. İşte edebiyet niye Allah böyle demedi? Allah nerededir? An nasıl olur? Filan. Bunlar hepsi e, Bunlar nedir hepsi? Şeytanlandır. Bir rivayette de eee İbn Mace'de geçtiği gibi Allahumma inni a'udhu e bika minish-şeytanir-racim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normalde diyermiş El All ile Allahum sena sığınırım şeytanir rejimden Ve hemsehi <by by> <función> ve nefhi ve nefsih. Evet. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim okurken أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bu nedir? Her Kur'an okuyundak bunu dememiz lazım. Bazı alimler diyorlar ki bu e, e, demesi e, vaciptir. Bir kısmı diyor mustahaptır. Her çeşitin delili var ama zahir olan e, imamların sözünden dört imamada baksak cumhur ulemanın mustahaptır. Demesen olur. Ama demen daha evledir. Çünkü dedik ki şeytan zırhtır bu. Bunu girdin şeytan sana yaklaşamaz. Ama bunu hakkıyla gireceğiz. Hakkıyla girmesek şeytan e, yaklaşır istediği gibi de. Çünkü aynen dediğimiz gibi sana bir dosya verir bu zırhtır diye içini boşaltmış. Sen de bu zırhı giriyorsun ama e, şeytan e, sadece bu bir gösteriştir ama oradan giriş yapabiliyor. Evet. Ee, bir de evzu billahi mineşşeytanirracim nerede dilir? Birçok yerde dilir. Vaşvase gelende, sıkıntı olanda dediğimiz gibi hadiste, ha? Baktın seni e, süsten aldanıyorsun, laflan aldanıyorsun, edebiyetten aldanıyorsun orada dersin evzu billahi mineşşeytanirracim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor şeytan gelir sahih rivayette. Diğer e, i̇yidir seni Allah yaratmış, onu Allah yaratmış, bunu bab baban sebep olmuş, onu da Allah yaratmış, seni de Allah yaratmış. E Allah-u kim kimi yaratmış? Orada Resulullah diyor hemen bunu diye de gelen gelende size selamun a'udu billahi minnettir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakar iki tane tartışıyorlar. Birçin çok böyle hayacanlanmış, yüzü kıpkırmızı olmuş, ateş gibi yanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ben bir laf biliyorum e, Bu söylese. Bu sakinleşir. O da nedir? اعوذ بالله mineşşeytanirracim desin. İşte bu nedir? اعوذ şeytan mineşşeytanirracim bu yerlerde kullanılır. Şimdi e, anlamı bu cenelde dedik anlamı nedir? اعوذ nedir? اعوذ yani sığınırım. اعوذ sığınırım. Kime sığınırsın? Allah'tan başka şeytanı hiçbir şey engelleyemez. Şimdi sen savaşa gitsin silahına sarılırsın. Ha? silahın olmasa sen hiçbir hiçsin savaşta. Cucunu bir mümin cucunu savaşta Allah'tan sonra silahından alır. Silahsız olsan savaşa çıkabilir mi? Dev, dev adam olsan silahsız sen bir hiçsin savaşta. Silah konuşur. Onun için âgûz e, e nedir? Sığınmaktır. Hakkıyla Allah'a sanırım o benim silahım, o beni kuruyucudur. Yani Allah seni, e'udu, sığınmaktır. Sığınma, sığınmaktır, ayette geçti gıcbi. Festeiz billah, Allah'a sığın. Ayette okuduk ya, festeiz billah, Allah'a sığın. Birçok ayette okuduk, istiade geçin. Şeytan, şeytanir recim nedir? Şeytan nedir? Şeytan asıl da iblisin adıdır. İblis bir cindir, bir cindir, salih bir cinimiş. O kadar salihymiş ki Allah Teala ya yakın olmuş melekler seviyesine çıkmış. Hazret Adam Allah Teala yaratırken ne dedi? Süjde yapın. Ruhunu üfledi. Allah Teala ruhünden üfledi. Hazret adamı. Hazret Adam canlandı. Canlanırken Tabi çamurdan yaratmıştı onu. Canlanırken bütün melekleri dedi sücde yapımını. Cibril, e, şey, iblis de o, o aslında oradaydır. Cibril, sücde, e, şey, pardon, i, i, iblis sücde yapmadı. Allah Teala dedi, niye yapmadın emrime karşı geldin? Sen karşı gelmezdin. Çok salihiydin. Dedi ben aklını kattı ortaya. Dedi ben nasıl buna sücde yapayım? Ya Rabbi bu, bunu çamurdan yaratmışsın. Ben ataştan yaratılmışım. Ben daha güçlüyüm. Bunu derken Allahu Teala cehaletin mehziret görmedi. Neden? Çünkü her şeyi biliyor allah Teala'yı. Onun için kaldı onu. Ondan sonra ne oldu? İblis de yere indi Hazret Babamız Adem'den. O da çok aldı. O, o da çok aldı. Bir de kendi hem evlatları oldu hem de kendi ümmetinden, cinlerden ona uyanları ne yaptı? Kendine tabi etti. Bir kere olara ne değildir? Şeytan deyilir. Şeytan nedir? Pehlavan gibi. Yani böyle çok kurnaz, çok şatandan alınmış Arapçada. Yani felsefe, şeytan, dolandırıcı vesaire bu kelimelerin anlamını diyebiliriz taşır şeytan. Ondan dolayı şeytan nedir? Bütün İblise uyan, onun yolunda giden insanlara ne deyilir? Şeytan deyilir. Bütün iblisin yolunda giden şeytan değildir. Şeytan da sadece cinnen değil insan da var. Yani şeytanın birçok ordusu cinlendir. Ama ins şeytanları da var. İster bilerek ister bilmeyerek o bir şeytanlar tarafından, cin şeytanı tarafından ne olur? Kullanılır. Bu da nedir? Şeytandır. Bu ayetteler geçiyor diyor ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا Her peygambere bir adu musallat ettik. el الْاِنْسِ وَالْجِنِ Cin ve insi şeytana. يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفُ الْقَوْرِ غُرُورًا Bunlar birbirlerine destek verirler. Birbirlerine öğretirler. Onun için bir tane çok iyi edebiyet yaptı. Çok püf noktasını yakaladı insanların kafasını karıştı bil o iblisin adamıdır askeri olmuştur. Çünkü iblis bütün püf noktalarını biliyor. Bir avantajı var. Adem babamız Adem'le cennetten bu olayın içindedir. Binlerce seneler ahirete de kadar gidecek. Yani bilicimin tecrübesi insan oğluyla çoktur. Biz insan oğulları zayıfız. En çokumuz 70 sene yaşayacak. Yarısı uykuyla geçer, bir kısmı çocukluktan. Bu şeytanla nasıl biz o, o şey şey yapabiliriz, baş edebiliriz? Ama Allahu Teala bize öyle bir din göndermiş, öyle bir mübarek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş, bizim için adımlarını, planlarını hepsini önümüze koymuş. Ona da ona da karşı Allah Subhanahu Teala bize bir silah vermiş, öyle bir güçlü silah vermiş ki onu hiç yok ederiz. Allah'ın izniyle. Ama öldüremeyiz. Ne yapacağız? Sadece silahımızın gücü sadece bizi şeytanından uzak tutabilir. Silaha bıraktık şeytan gelir. Çünkü biz şeytanı öldürmek gücümüz yoktur. Başka düşmanı öldürebilirsin, yok edebilirsin ama şeytanı Allah demiş. Çünkü Allah söz vermiş şeytanı iblise. Dedi seni kıyamata kadar bekletti. Onun için biz şeytanları öldüremeyiz. Biz şeytanları ne kadar hayattayız kendimizden uzak tutma. Onla öldükten sonra biz onlardan kurtarıp öldükte tevhid üzerine şeytan başına dizine dizini döer. Neden? Bir denen vahid gitti. İstemez mi bunu şeytan? Çünkü söz verip hepsini yoldan çıkartırım ama dedi sadece muhlisleri yoldan çıkartamam. Bu şeytandır. Eydi bir de şeytanın bir vasfı var. E'uzü billahi mineşşeytanir racim. Racim nedir? Rejim Arapça mercum. Mercum neden alınmış? Nasıl bir tanenin rejim yapıyorsun, taşlıyorsun? He? Yani kavulan. Herden kavulmuş. Bütün herden kavulmuş şeytan. Yani hiç her ona işlemez. Bitmiş işi şeytanın. Artık pileti kesilmiş one way. Tek, tek taraflı cehennemdir. Onu şeytan da iyi biliyor. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ بِمَصَابِحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشْشَيَاطِينَ rujum, recim. Rucuman lişşeyatina. O göğü üzerindeki yıldızlar diyor ki Allah Teala onları rucum getirdik. Yani bir şeytan ister sema dünyasına yaklaşsın o yıldızlar tak diye taş gibi vurar oları. Nasıl kuşları çocukçan lastikten böyle tak diye vurarsın. Aynen o yıldız, onlar da bu. Burada nedir rucuman? Yani recim edilir. Birçok hadiste aynen bu rucum meselesi geçiyor. Rucum da nedir? Mercümdür. Allah'ın rahmetinden kavulmuştur. Evet bu da auzubillahi essemiul alim min eşşeytanir recim. Bunu e, namazda da okuruz. Namazda da okunur bu. Nerede okunur? E, cumhura göre namazda sadece fa, birinci rüc'ette Fatiha'de okunur. Yani subhanaka dal sure diyeceğiz. Nauzu billahi semial şeytanı minash shaytanir recim diyebilirsin de çünkü bu hususun Müslüm'de bu zikir olunmuş bakabiliriz. Oraya dönebiliriz. Orada ne diyor? Kaç tane rivayet var? En kısası auzu billahi minash shaytanir recim. Sonra auzu billahi semial alim minash shaytanir Sonra auzu billahi semial alim minash shaytanir recim min hemzi ve nefsi ve nefsi ve nefhi. Bunlar hepsi rivayetler sahihtir. Bunları hepsini okuyabilirsin. Burada da mezhebe bağlamak diye bir şey yoktur. Çünkü hadis sahihtir. E, alimler karşı gelmemiş bunlara. Yani bu Hanefi'de var, Şafii'de var diye bir şey yoktur. Her hangi mezheptesin sahih hadisten amel edebilirsin. Aynı zamanda mezhebine de uyabilirsin. Bir mahsul yoktur. Alimler diyorlar en güzeldir. Her sefer birini diyeceksin. Her seferde birini okuyacaksın. Ne olur zihnin daha hazır ve nazır olur. Çünkü Aynen şeyi her zaman okusan otomatik gidersin ama değiştirsen aklın da zihnin de hazır olur Bu nedir şimdi arkadaşlar bu dedik A billillahimine şeytanıracci Bir de gelelim Bismillahirrahmani Rahim bir Bismillah Allah'ın adıyla Bism al adı Allah'ın adıyla arrahmanar Rahim bu çizsi de sıfatıdır yani ben Allah'ın adıyla, izniyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve izniyle bu işe başlıyorum. Neye başlıyorum? Kur'an-ı Kerim'i okumaya. İşte onun için Bismillahirrahmanirrahim nedir? Kur'an-ı Kerim'den okumamız bunu ne yapar? Ee, Allah'ın izniyle bu da açılır. O zaman bereketli olur. Şeytan tam bizden uzağa olur. Euzubillah'i tamamlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim Kur'an dedik 114 suradır. 113 suranın başında Bismillah başlıyor. Sadece baraat surası o besmeleyle başlamıyor. İşte onun için e, Kur'an içi, e, şey besmele ihtilaf etmişler. Bazı alimler demişler suradandır. Bazı demişler suradan değil. Nemil suresinde ortada geçiyor. O suradandır. Nemil surasında ama diğer yerde başta geçiyor. Şeyden değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de nerede okunur? Namazda okunur. Alimler diyorlar. Sadece Kur'an'da değil namazda da olur. Çünkü namazda da Kur'an okuyoruz. Ama namazda Elhamd'i okuyoruz, Zemil sure okuyoruz, küçük suralar, yani Kur'an okuyoruz e, namazın içinde. O da alimler demişler ki, bir kısmı demiş, bazı mezhepler demiş ne olur? Bismillahirrahmanirrahim'i eşker dememiz lazım. Bu da İmam Şafii'nin mezhebindedir. Buna da ona uyan alimler ve sahabeler de var. Yani İmam Şafi'yi bunlardan almış. Mesela Abu Hurayra, İbni Umar, İbni Abbas, Maaviye... Bunu da e, bazı sahabeler mesela e, nakl var bulardan gelmiş. Bazı tabiilerden alimlerden var. Böyle demişler. Bunların da delilleri var. Burası yeri değil. Bir kısmı da alimler demişler cehr besmele. Mesela ayette e, imam okurken cehr etmez besmele'yi direkt elhamdûyu okur. Besmele'yi içten okur. Bunun da mezhebi 4 e, halife ve e, alimler var. E, bunu da ne yapmışlar? Ee, bu da Abu Hanife. Ee, Allah rahmet eylesin. Hatta İmam Ahmed'in de mezhebidir bu. Tevlinin vs. bunların mezhepleridir. Bu da nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. o okunması namazda gizli e, okunur. Şimdi bu e, fazileti nedir bunun? Fazileti çoktur. Çok çoktur fazileti. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla başlıyorum her şeye. Her şeye Allah'ın adıyla başlıyorum. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tanenin merçebi e, aksamış böyle. Ne demiş o? Te iseş şeytan. Kahrolsun şeytan. Biz diğer lanet olsun şeytana. Resulullah demiş öyle deme. Böyle derken şeytan e, yücelir. Tazim eder kendisini. Diğer benim sebebim oldu bu. Ama desen o böyle aksar can. Yani insan yürüçen yıkıldı. Bismillah dersin. Ne olur? Şeytan küçülür. Bir sinek kadar olur. Onun için Bismillah her yerde bu türlü meselelerde değilebilir. Bir de Bismillah nerede değilir? Alimler diyorlar. Her şeye başlarında değilir. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bunun anlamına baksak dedik. Bir isim Allah'ın yani bir isim adıyla başlıyorum. Ayette geçtiği gibi vakalar kabu فيها bismillah majriha ve mersaha ve mersaha. İnne Rabbi rahim. Nuh aleyhisselam dedi minin şeye neye? E, cemiye bismillah Allah'a tevekkül. Allah'ın adıyla Bir bismillah yani Allah izin vermiş bize bu işi yapıyoruz. Yani bir dene e, sigara içerken he diyebilir mi bismillah? Yemek yerken, yemek yiyiruz. Biz Bismillah diyoruz. Neden? Çünkü Allah izin vermiş bize halal yemek ya. Su içerken Bismillah. Ama sigara içerken, yani daha kötüsü içki içerken Bismillah diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü Allah buna izin vermemiş. Bu haramdır. Onun için sen bütün, bütün Allah'ın emirlerinde ne yapacaksın? Bismillah'tan başlayacaksın. Bismillah başlayacağım. Allah nedir? Lafzi Celale. Bu Allahu Teala'nın öz adıdır. Allahu Teala öz adıdır. Eskiden İslam'dan önce her dilde bir ad verilmiştir. İlah. İlah nedir? Mesela eee Kürtçe Farsça Huwa, Türkçe Tanrı, e, İngilizce God ve Bütün bütün dillerde bir ilaha, ilah nedir? Yani ona ibadet olunan cüclü bir e, tanrıya bu söylenir. İlah söylenir. Ama İslamiyet geldi. Ne oldu? Allah. Allah kelimesi kapsadı her şeyi. Allah'ın alem ismidir. Yani öz ismidir. Allah'ın en büyük, en yüce ismidir. Nedir? Allah. Allah. İşte ondan dolayı alimler diyorlar ki İslam geldikten sonra o İslam'dan önceki şeyleri kullanmamamız lazım. Adları. Yani seni deme Tanrı seni kurusun. Ha bu e, e, günah mı? Hayır, günah değil ama saygısızlıktır. Allahu Teala kendi Risalesini gönderdi, bize kendi adını bilintirdi. Onun için bizim Tanrımız mecul değil, Allah diyeceğiz, Allah seni kurusun diyeceğiz. Onun için e, din düşmanları e, azanı değişirken demediler Allah yücedir, Allah uludur dediler Tanrı uludur. Hatta onda istediler bir şey kapsınlar. Allah adını çıkarttılar. Onlar da nereden aldılar bu cünü, cüclerini? Tebbi şeytandan. Allah subhanahu teala ayette geçtiği için huvallah Huvallah Huvah o Allah'tır. Diyor. Hangi Allah'tır diyor? Sonra açıklıyor. Elleri la ilahe illa hu Alimul gaybi ve ve huvverrahmanurrahim Alimul gaybtir. Şahadeti bilir, gaybi bilir, huvarrahmanirrahim. Sonra devam ediyor. Huvallahu lezi la ilahe illa hu, el melikul kuddusul cebbaril mutekabbir vesaire. Gidiyor ayet. Bu ne demektir? Bu Allahu u Teala'nın ismidir. Tabi bu arada hu, bazı fırkalar hu hu hu çekerler, huvallah diyor bu ayette, hu Allah'ın isimlerinden değil. Hu aslan isim olamaz. Çünkü Arapcayı bilen hu'ya isim vermez. Hu işaret ismidir. Onun için e, hu diyenler Allah'ın ismidi çağırıyorlar hu hu hu sanki Allahu u Teala'ya bir saygısızlıktıdı? saygısızlık yapıyorlar. Yani hu hu hu ne demektir ya? Onun için hu hiçbir rivayet sahih rivayette Allah'ın ismin ne sifatıdır ne ismidir. Bunu hiçbir alim söylememiş. Hiçbir ne dört imam ve hiçbir muhtebber alim söylememiş. Ama bazı cemaatler Allah onlara da bize de doğru yolu göstersin, hidayet versin. Bunları hoşlarına bir denesi gitmiş salih bir insan belki gitmiş. Öyle demiş. Millette de bu salih'tir diye uymuş. Ama bunu bir uyanlar bir araştırsalar hakikaten bakarlar senedi yoktur. Yoksa biz senedi var ise niye demiyoruz? Biz de onlar gibi belki daha fazla Allahu Teala'yı seviyoruz. Evet Allahu Teala'nın Bismillah budur. Rahim nedir? Rahman ve Rahim. Bu çi isim çi sifattır Allahu Teala'nın isimlerinden hem isimleridir hem sifatlarıdır. Bu da ne sifatından alınmış? Neden işte rahmetten alınmış bu? Rahman ve Rahim. Rahman Allah'ın hasadıdır. Hiç kimseye verilmez bu. Rahim olabilir. Diyor ki size bir peygamber gönderdim. Ra'ufur Rahim'dir. Ben diyelim bu çok Rahim'dir. Olabilir. Ama Rahman Allah'ın hasadidir. Kimseye verilmez. Onun için diyemezsin bunun adı Rahman'dır. Diyebilirsin Abdurrahman'dır. Evet. İşte Rahim'de nedir? Ee, Rahman kullarına Rahman'dır. İbadur Rahman Kur'an'da da geçiyor. Rahman her çeşe rahmetlidir allah Teala. Kafir bile küfrediyor ona ama Rahmet'ten onun rızkını verir. Ama Rahime gelirken Hastır müminler için. Has özel rahmeti müminler için. Evet. Rahman e, ceneldir. Rahim Has Allahu subhanahu teala dir. Evet. Bu da nedir şimdi e, Bismillah'ten ilgili? Bismillah'ı bitirmeden önce bazı meseleler var, notlar. Onu da ten ilgili işleyelim. Ondan sonra geçelim. Dedik Bismillah namazda Cehri, e, racih olan söylenilmez. Gizli söylenir. Evet. E, hayzli ve cenabetli olan Bismillah'ı zikredebilir. Evet zikredebilir bir mahsuru yoktur. Yani Bismillah diyebilir. Yani kapını açar can, Bismillah, yemek yerken Bismillah, ister cunup olsun, ister e, hayzlı olsun. Bunun bir mahsuru yoktur. Bismillah diyebilir. Evet. Ondan sonra e, Bismillah ile ilgili Bismillah nerede zikrolunur? E, ebdeste. Ebdestin başında Bismillah nedir? Çok alime göre sünnettir. Çokuna göre vaciptir. Ama e, doğru olanı e, e, sünnet-i muakkettir. Yani terç olunsa bir mahsuru yoktur ama desen mükemmelliktir, muakkettir. Bismillah. E, bir de Bismillah ee, bütün ibadetlerde bir ismilleh dersin sadece. Ama Rahmanur Rahim, Bismillahirrahmanirrahim hiçbir yerde söylenilmez. Sadece Kur'an içeriğimi okur çanmını deriz. de buna kıyasen alimler demiş bir tane vahz veriyorsa Bismillahirrahmanirrahim sözünü açığlayabilir. Onun haricinde Bismillahirrahmanirrahim hiç kullanılmaz. Onun için abdest yaparken Bismillahirrahmanirrahim demezsin. Hadiste geçtiği gibi Bismillah dersin. Yemek yerken demezsin Bismillahirrahmanirrahim. Yemek yerken Bismillah dersin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Ya gulam, sem ve kul yeminika ve kul Ey çocuk dedi, "Bismillah diye sağ ye o önündekinden ye." diyebilirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Ya gulam" Kul bismillahirrahmanirrahim ve kul bi emenike demedi ama. Onun için bismillah koyunu hayvanı keserken ne dersin? Bismillah diyemezsin. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü Allah Teala diyor "Fe Allah aleyhi." İsmi Allah'ın ismini deyin. Bismillah dersin. Oku atar avunu vurarken bismillah der Eee eee bütün şey, bir tane sana et getirdi, bilmiyorsun bu nereden gelmiş, yani söylemiş mi, söylememiş mi, sen ne yaparsın? Bismillah dersin, o eti yersin. Yani Bismillahirrahmanirrahim değilmez. Sadece ne deyilir? Bismillah deyilir. Onun için eve girerken ne dersin? Bismillah dersin. Bunun da duası var. Hüsnün müslüme dönün. Korktun bir şeyden, korktun ne dersin? Bismillah. Hadiste geçtiği gibi. Eee bir şeyden korktun, bir karanlığa girdin. Yani bir ses durdun, ne dersin? Bismillah, euzu bi kelimatillahi attamati min gazabihi ve ikabihi ve şerr-i ibadihi min hamezati şeyatine ve en yahvarun. Bu husun Müslüm'de var, dönebilirsiniz kardeşler. Eve girerken Bismillah dersin. İdâ dekhelel raculu beytehu fezeker Allah Allah'ın ismini zikretti. Şeytan onu ile girmez eve. Elbiseni soydun, avratını şeytan görer. Görmemek için ne değersin? Bismillah dersin. Artık bir perde çekilir. Evet. Ee, sonra e, e, sefere gittin, Bismillah dersin. Evden çıktın, Bismillah dersin. Tuvalete girdin, ha? Bismillah dersin. Sen tuvalete girersen Bismillah, Rahman, Rahim diyemezsin. Olmaz. Bismillah dersin. Onun için Bismillah sadece e, nerede kullanılır? E, bu bütün şeyde bismillah kullanılır ama Rahmanir Rahim kullanılmaz. Bismillah, أعوذ بالله tamamlayandır, şeytandan insanı kuruyandır. Adabı da çoktur. İnsan bunu her yerde kullanmaz. Her işe başlarken adabındandır. Bismillah diyeceksin. Uyku uy, uy, uy, uyurcağın Bismikallahumma nemutu ve nahya diyorsun. Demiyorsun Bismillahirrahmanirrahim umut ve hay. Demiyorsun. Ee, ee, yapar yaparsan Bismillah dersin. Ölüyü kabra indirirken Bismillah ve ala milleti Resulillah hadiste geçiyor. Demiyor al-Rahim ve ala milleti yok Bismillah diyor. Mescide girerken hatta e, cinsel ilişki karı koca arasında ne dersin? Şeytan sana yaklaşmasın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden birbirinize yaklaşmadan karı koca birbirine yaklaşmadan önce elbiselerini soydular battaniyenin altında birbirlerine yaklaşırken ne diğer Ne diyenler her çiftçisi de Bismillah. He? Allahümme Bismillah. Allah'ım şeytan ve Cennibşeytan şeytanın eza. Bizi şeytandan kuru ve bize verdiğin bu ilişkiden sonra verdiğin nesli de şeytandan kurur. E namazda e, e, ayetlerde da geçeceksin. Vesaire. Savaşa başladın Bismillah dersin. E, e, korksun bismillah dersin vasayla, bunlar hepsi nedir bismillah bismillah çok önemli meseledir evet şimdi gelelim e, kadir gecesine